Radyo Tiyatrosu. Mutluluklar Evi Yazan Akata Christie Çeviren ve radyoya uygulayan Nihal Akkaya ...mikrofona koyan Metin Serezli... ...efekt Sadettin Kalıoğlu... ...oynayanlar... ...sekreter Oya Aydınat, ...binbaşı Charles Wilbraham... ...Metin Serezli... ...Parker Pine Kani Kıpçak... ...Madlendo Sara Gül Gül Yün. ...Freda Tijen Park... ...Mr. Wright Kemal Bekir... ...Mrs. Oliver Şükriye Atav... ...hizmetçi Sevil Uluyol... Mr. Parker Payne ile görüşebilir miyim acaba? Randevunuz var mıydı efendim? Yok hayır e, fakat... E... Bir dakika beklerseniz meşgul olup olmadığını kendisine sorabilirim. Tabi tabii beklerim lütfen. Lütfen Buyurun efendim Mr. İşte Payne sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Buyurun efendim hoş geldiniz. Lütfen oturun. Teşekkür ederim efendim. De, randevu almadan rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ey miyim? Vazifemiz sizleri dinlemek ve mümkün olursa elimizden geldiği kadar yardım etmek. Acaba size ne şekilde yardımım dokunabilir? Adım Wilbraham Charles Wilbraham Ben asker e, olduğunuzu zannediyorum. Binbaşı mı, yarbay mısınız? Evet. Binbaşıydım. Şimdi emekliye ayrıldım. E, ya. Herhalde yurda döneli de pek çok olmadı değil Hı -hı. mi? E, Hindistan'da mıydınız yoksa Doğu Afrika'da mı? Doğu Afrika'daydım. Güzel yerler olduğundan eminim. Demek ki işleriniz bitti ve yurda döndünüz. Hı -hı. Şimdi de ana yurda dönmek sizi memnun etmedi. Yalnız Hı. ve heyecansız kaldınız. ha? He? E, sıkan da bu olmalı. Evet ama nasıl bildiniz bunu? Ben, ne benim şeyim böyle şeyleri bilmektir binbaşı Wilbraham. Hayatımın 35 yılını devletin istatistik dairelerinde geçirdim. Emekli ayrılınca devlet dairelerinde edindiğim bilgi ve tecrübeden faydalanmayı düşündüm. Öğrendiklerimin her biri başlı başına bir romana konu olacak derecede zengindi. Fakat ben onları... Bir romanın sayfalarına dökeceğimi aktif hayatta kullanmak istedim. Böylece de hayatından memnun olmayanlara içinde bulundukları boşluğu doldurmak için yardım etmeyi düşündüm. Öğülmek istemem ama işimi başaramadığımı da söyleyemeyeceğim. Öyle anlaşılıyor. Hoşnutsuzluğun nedenleri beş noktada toplanır. Yo yo, bu kadar kesin konuştuğum için öyle inanmaz gözlerle bana bakmayın Size bunları uzun uzun anlatıp canını sıkacak değilim Fakat ben bu sebepleri bildiğim için evvela hastalığın teşhisini koyarım Bir kere hastalığın nedenini buldunuz mu artık onun tedavisi için fazla bir gayret sarf etmeye lüzum kalmaz Evet binbaşı Wilbraham Ben insanların hoşnutsuzluklarını Veya bedbahtlıklarını tedavi ediyorum Yok hayır hayır Ruh doktoru filan değilim Ancak insanların aradıkları Özledikleri mutluluk zevk Heyecan gibi şeyleri temin ediyorum ee, İşte ben de bunun için geldim size Biliyorum herhalde gazeteki ilanımızı Görmüş olacaksınız Hı -hı. Mutlu değil misiniz o halde Mr. Parker Pine ile görüşünüz Adres Richmond caddesi numara 17 Tas tamam öyle Gazetedeki ilanı gördüm ve hemen geldim He, Bakın yalnız e, şunu haber vereyim Bütün güçlükler yeneceğimi iddia etmiyorum Ancak elimden geleni yaparım Yapamayacağım bir iş karşısında kalırsam onu zorlamam Olduğu gibi bırakırım Fakat vaat ettiğim bir işi yarım bırakmakta Hiçbir zaman adetim değildir ...kurduğun planı sonuna kadar uygularım. Ben de bir asker olarak yarım işten hiç hoşlanmadığımı söyleyebilirim size. Bana inanın binbaşı Wilbraham... ...devlet hizmetindeki aktif hayattan çekilenlerin yüzde doksan ...hayatlarından memnun değillerdir. Omuzlarındaki tehlikelerle dolu sorumluluk yükü onları iki mülküm hale getirmiştir. Buna rağmen o hayatın canlılığı onları çalıştıkları müddetçe meşgul etmiş... ...bahtsızlıklarını duyacak zamanları olmamıştır. Emekliye ayrılır ayrılmazsa Hayat bütün boşluk ve yavaşlığı ile üzerlerine çöker O zaman sudan çıkmış balığa dönerler <gülüyor> Bütün bu söyledikleriniz çok doğru mısır Payne Aynı can sıkıntısını aynı boşluğu ben de hissediyorum Aynı bitmez tükenmez işler ve dertler canımın sıkıntısını daha da arttırıyor Kopamda bir köşküm biraz da param var benim Avcılık gibi meraklarım yoktur. Üstelik sömürge hayatı arasında evlenmeye de vakit bulamadım. Komşularımın hepsi camdan ve iyi insanlar. Fakat Büyük Britanya Adası'nın dışında başka dünyalarda olduğunu hatırlarına bile getirmiyorlar onlar. <gülüyor> ve neticede onlar için hayatın büyük ve uzun meseleleriyle kısa işlerini bir torbaya yerleştirince ortalık düzene girmiş oluyor öyle değil mi? Tas tamam öyle. Yekme saklığa lanet olsun. Halbuki sizin heyecan duymaya ihtiyacınız var Bunu arıyorsunuz ve bunun için bana geldiniz Herhalde tehlikelerle karşılaşmak daha hoşunuza gidecek e Bu konserve kutusuna benzeyen memlekette böyle şeyler aramak biraz aptallık olur ama Beni mahzur görün binbaşım Fakat işte bunda yanılıyorsunuz Ne gibi? Eğer gideceğiniz yeri bilirseniz Şu Londra'nın içinde sayısız tehlikelerle karşılaşırsınız Heyecan vesilesi olacak bin kişi şey bulursunuz Siz daima ana yurttan uzak yaşadığınız için kendi vatanınızı yakından tanımıyorsunuz İngilizlerin yaşadığı hayat... ...dış yüzde gayet sakin ve sevimlidir. Fakat madalyonun bir de ters yüzü vardır. Ve isterseniz bu art yüzü size ben gösterebilirim. Acaba? Hiç şüpheniz olmasın. Yalnız peşin haber veriyorum. Belki büyük tehlikelere göze almanız gerekecektir. Razı mısınız? Eh, madem ki kendinizden bu kadar eminseniz... ...razıyım. Ee, peki... Bunun karşılığı ne olacak Yani şey e, ne kadar ödeyeceğim size Ücretim peşin ödenmek şartıyla 50 İngiliz lirası Eğer bir ay sonunda sizi tatmin edememişsem Siz aradığınız heyecanı bulamamış Aynı can sıkıntısı içinde bunalıyorsanız Paranızı aynen iade eder ee, Kabul Size bir çek yazayım Ben de hemen işe girişeyim Oo madden Geldiniz mi e, sizi binbaşı Wilbrahemle tanıştırayım. E, sizi bugün ölü yemeğine götürmekten memnun olacağını söylüyor. Ben mi? Şey, memnun oldum tabii. Mis. E... Mis Çok naziksiniz efendim. Teşekkür ederim. E. İsterseniz hemen gidip hazırlanın madlen. Evet, iyi olur efendim. Beni birkaç dakika beklersiniz, değil mi binbaşı Wilbrahem? Elbette elbette. Memnuniyetle efendim. <Gülüyor> e, şey, e, buyurun çekinize Mr. Payne. Adresimde kartımda yazılı ona da buyurun evet, Teşekkür ederim binbaşım Yarın sabah benden bir mektup alacaksınız Size aradığınız şeyleri gösterecek birinin adresini vereceğim Merakınızı ve arzunuzu o yerine getirecek Olur mu efendim <gülüyor> Döndün mü Madden Evet Mr. Pine İyi ee, ne haber Binbaşı benden korktu Beni bir vamp kadın zannetti <gülüyor> Tahmin etmiştim Demek esmerlerden hoşlanmıyor Sade hoşlanmamakla kalsa iyi Korkuyor da üstelik <gülüyor> ee, bazı zevklerini öğrebildin mi? Acaba? Evet salondaki öbür masalarda oturan kadınları Birer birer eledi Gözü hep sarışın mavi gözü kadınlara takılıyordu <gülüyor> Sözü de getirip getirip sarışınlara bağlıyordu <gülüyor> Buna memnun oldum e, Madem bana şu B dosyasını ver de beraberce bir gözden geçirelim Bakalım bugün için elimizin altında işe yarar sarışınlardan kimler var Evet e, Dosyadaki tek uygun sarışın Freda isimli müşteri Tamam Şimdi plan için gidip Mrs. Oliver ile görüşeyim Günbaşı Charles Wilbraham. Pazartesi günü saat 11'de de gidersiniz Orada Beyaz Zambak isimli köşkte Mr. John'u görün Guava gemi işletmesi şirketinden geldiğinizi söyleyin İstekleriniz Mr. John tarafından sağlanacaktır Saygılarıyla Parker Pine hmm. Çok güzel Çok güzel ama pazartesiye kadar daha 3 gün var Nasıl sabredeceğim bilmem ki <gülüyor> Adam övünmek de haklı galiba. Ben daha şimdiden heyecan duymaya başladım. Pazartesi günü de bankacılık bayramı. Her yer tatil. Of, trenler ve yollar kim bilir nasıl kalabalık olacaktır. <gülüyor> Caddeyi buldum Şimdi de köşkü bulmalı Benimki de biraz aptallık ya Ismarlama mutluluk ve heyecan olur mu hiç <gülüyor> ah. oh. Bahçede bir şeyler oluyor İmdar <gülüyor> Geliyorum geliyorum dayanın <gülüyor> ah, bakın kadını bırakın size haydutlar sizi Bırakın ah. Durun bakayım Sizi serserler sizi Ne istiyordunuz kadından siz Sorusu çok tuhaf. Hiç böyle saldırganlar görmemiştim ama da kaçıyorlar ha. Demek ki bütün güçleri güçsüz bir kadına yetiyormuş. Birine elini bile sürmeye kalmadı hemen kaçtı. Öteki yumruğu yedikten sonra düşmesiydi o da tabanları yağlayıp kaçacaktı. Öyle değil mi biz? Ah. Ee, Şey nasılsınız siz? Size bir zararları dokunmadı ya. Çok teşekkür ederim. Ha. Çok korktum <gülüyor> Yetişmeseydiniz kim bile başıma Konuşmayın konuşmayın yoruluyorsunuz siz. Hepsi geçti hepsi geçti şimdi Siz biraz dinlenin bakalım Sonra da bir an önce buradan uzaklaşın <gülüyor> Belki o serseriler yine dönüp gelirler <gülüyor> Siz buradayken tekrar geleceklerini hiç sanmam Vurduğunuz o müthiş yumruklardan sonra <gülüyor> Öyle kahramanca atıldınız öyle bir vurdunuz ki <gülüyor> Yok canım kahramanlık bunun neresinde Bunlar hadi günlük olaylar yani <gülüyor> olağan işler siz kalkabilecek misiniz? Koluma girerseniz yürüyebilecek misiniz bir parça? Onu söyleyin bana siz. Ee, bu beklemediğiniz saldırıdan fazla sarsıldığınızın farkındayım da onun için soruyorum. Biraz düzeldi. Hmm. Bakın bakın nasıl ayağa kalktık. size. O oh. başınız dönüyor değil mi? Gelin gelin koluma girin. Hmm. Bu işten bir şey anlamadım. Bu ev tamamen boş görünüyor. Evet evet biliyorum bu ev tamamen boş. Bununla beraber burası beyazdan bak köşkür. Yani benim aradığım. Köş... Şimdi bırakın da bunları düşünmeyin hiçbir şey. Elbet buralarda bir yerde bir taksi bulup sıcak bir çay içebileceğimiz bir salona gidebiliriz. Olanları bana orada anlatırsınız olmaz mı? Ama bakın boş bir araba geçiyor. Hey taksi. Gelin bakayım içeri şöyle ha, rahatça bir yaslanın. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, tamam, tamam tamam konuşmaya çalışıp yorulmayın. Sadece dinlenin. Zor bir durumdan güç kurtuldunuz şimdi dinlenme zamanı. <gülüyor> ha, i̇yi burası salon sıcakmış. Siz rahat mısınız? Teşekkür ederim çok rahatım Artık daha fazla vakit geçirmeden kendimi tanıtayım size İsmim Wilbraham Binbaşı Charles Wilbraham Benim ismim de Clegg Freda Clegg Hadi çayınızı içmeye başlayın öyleyse Miss Clegg Teşekkür ederim oh, Ne müthiş bir şeydi Korkunç bir rüyaydı sanki Bu sabah hayatımda bir değişiklik olmasını istiyordum ama istediğim böylesi değildi, böylesi yerinde dursun. Macerayı hiç sevmem, maceralardan nefret ederim. Neler olduğunu anlatır mısınız bana? Korkarım ki anlatacak pek bir şey yok. Ama bir şeyler oldu, bunların da bir nedeni olmalı. Ben bu olanı ve nedenini öğrenmek istiyorum. <gülüyor> Öyleyse işe başından başlayayım. Hı. Çünkü gerçekten bunların bir nedeni var. Ben kimsesiz bir kızım Mr. Wilbraham. Babam kaptandı, ben sekiz yaşımdayken öldü. Üç sene sonra da annemi kaybettim Yarım kalan tahsilimi bir yetimler yurdunda tamamladım Şimdi bir şirkette çalışıyorum Geçen hafta bir gün işten çıkıp oturduğum pansiyonun önüne geldiğim zaman Beni bekleyen bir adamla karşılaştım İsmi Reyit'miş Melbourne'da avukatlık yaparmış Pek nazik bir adamdı Bana ailem hakkında birçok şeyler sordu Çok seneler evvel babamla tanıştığını ve onun kanuni birçok işlerini takip ettiğini söyledi Sonra da bu ziyaretinin asıl sebebini açıkladı. Şu sırada 21 yaşınızı bitirdiğinizi biliyorum Miss Kleck. Biliyor musunuz? Hı -hı. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ben babanızın avukatıydım. Yıllarca evvel babanızın mali işleriyle ben meşgul olurdum. O öldüğüne göre artık... Onun hazırlayıp da kullanamadığı Büyük bir servete konumaya hak kazandınız Servete mi? Ah, ben mi? Nereden? Kimden? Evet Miss Clake. Büyük bir mirasa kondunuz Daha doğrusu babanız ölür ölmez Bu mirasa konmuştunuz fakat galiba babanız Bunu size haber vermeyi daha sonraya bıraktı. Söylemeye de ömrü yetmediği için Zengin bir kız olduğunuzdan haberiniz olmadı ah, Gerçekten haberim yoktu Doğrusu çok garip Demek Demek mirasa kondu. Evet miskilek Peki ama babam bana hiçbir şey söylememişti Fakat böyle bir şey olsaydı anneme söylemez miydi Annemin de bundan haberi olmamıştı anlaşılan Çünkü o da bana hiçbir şey söylemedi Babanızın bu meseleye pek önem vermediğini Hatta ciddiye bile almadığını zannediyorum Bundan başka sizin de bu mirasta Hak iddia edecek bir vesikanız olmadığını zannediyordum Halbuki babanızın evrakı arasında bir arazi planı olması lazım İnşallah değersiz bir şey zannedilerek yırtılıp atılmamıştır. Elinizde babanızın evrakından bir şeyler var mı? Şey e, galiba bir şeyler vardı. Annem bütün evrakı gemiye ait bir çekmecenin içinde saklardı. E, gidip getireyim de beraber bakalım daha iyi. Herhalde siz o Vesika'yı tanırsınız. E, bakın bakalım bir şeyler bulabilecek misiniz? Evet o planı gayet iyi tanırım. Çünkü birçok kereler babanızla beraber incelemiştik onu. Bunun içinde varsa bulurum elbet. Aa, şu neymiş bakayım? Hmm. Hmm. Bu değil. Bu, e, bu da değil. Hayır, hayır, hayır. Eh. Hayır misklik. Bunların içinde benim sözünü ettiğim plan yok. Ben onu başka kanaldan arayayım bari. Siz Pazartesi günü hemşittte Zambak Köşkü'ne gelin. ...o zamana kadar ben de araştırmalarımı yapar... ...size daha işe yarar bilgiler vermeye çalışırım. Durun yazayım. Hemşe de... ...beyaz <gülüyor> Tamam. Peki kaçta orada olayım? 11. Zin için iyi mi yoksa erken mi buluyor? İyi çok iyi. 11'de orada olurum. İşte böylece köşke gittim. Biraz geç kalmıştım kapıdan rüzgar gibi girdim ve bahçe yolunu koşarak geçtim Tam çalıların önüne geldiğim anda o iki korkunç adam üstüme atıldı Bağırmaya bile fırsat bulamadım Birisi belime sarıldı Bütün kuvvetiyle sıkıyordu Bir eliyle de bağırmayayım diye ağzımı kapatmıştı Fakat çırpındım ve başımı kurtarıp imdat diye bağırdım Adam gene ağzımı kapadı Fakat çok şükür ki siz oradan geçiyormuşsunuz imdadıma yetiştiniz ya siz Evet benim oralarda bulunmuşum büyük bir tesadüf oldu Şu kabadayıları yakalayıp bir güzel pataklamak isterdim ama Siz onları daha önceden tanıyor muydunuz? Katiyen Zaten adam arkamdaydı Çırpınmaktan yüzünü görmeye vakit bulamadım ki Hem hayatımda bu tip adamlar tanımadığımdan kesinlikle eminim Peki e, Peki siz bu işe ne diyorsunuz? Ee, şu anda bir şey söylemek biraz güç misklaik Bu işin anlaşılır bir tek noktası var Birisi babanızın evrakı arasında olması muhtemel servet habercisi bir planı arıyor ve eline geçirmek istiyor. Ya. Bu muhakkak. Bana kalırsa o Rayt dediğiniz avukat size kuyruklu bir masal anlatmış. Ah. Bu suretle sizi şaşırtıp elinizden o aradığı vesika neyse işte onu almak için fırsat yaratmaya çalışmış. Ama aradığını sizde bulamadığını demin siz kendiniz söylediniz. Buna rağmen sizin onu sakladığınızı zannederek bu tuzağı hazırlamış olabilir. Acaba? Hı -hı. Ama galiba öyle. Çünkü cumartesi günü işten eve döndüğüm zaman Odamı didik didik aranmış buldum Her şey darmadağındı Bütün eşyamın yeri değişmişti Ben buna bir mana veremedim Daha doğrusu pansiyon sahibinin Sırf merak yüzünden eşyamı karıştırdığını Tahmin ettim Fakat şimdi durum bu hale gelince ay, ay, ay. Pansiyon sahibi böyle bir şey yapmış olamaz Çünkü o kadar dağıtmaya cesaret edemez söyledi değil mi Doğru doğru haklısınız ee, e, Bana kalırsa biri pansiyon sahibine Hiç görünmeden odanıza kadar çıkmayı başardı Ve orada bir şey aradı fakat bulamadı. Aradığı şeyin de o plan olduğu muhakkak. Demek ki o plana çok değer veriyor. Evet. Odanızda aradığını bulamayınca... ...sizin de planın değerini bildiğinizi... ...bu yüzden de onu üstünüzde taşıdığınızı sandı. Ve siz köşteki tuzağa düşünce... ...üstünüzü arayıp planı ele geçirmek istedi. Doğru. Onu üstünüzde bulamayınca... ...belki sizi bir yere kapatıp yerini söyletinceye kadar işkence bile ederdi. Oh, hayır, hayır. Hem... Hem bunu nasıl yapabilir? Sizi bu tarzda bir tuzağa düşürdüğüne bakılırsa... ...adamın istediğini elde etmek için her şeyi göze aldığı kolayca anlaşılabiliyor Miss Clegg. Mantık yolu da onun bu tarzda hareket edeceğini gösteriyor bize. Acaba öyle mi dersiniz? Mümkündür. Babanız bir denizciymiş. Bir gün fırtınada yolunu kaybedip... ...boş bir adanın bir koyuna sığınmış... ...bilmediği bir toprağa ayak basmış olabilir. Orada da çok değerli bir defineye rastlamış... ...ve bir kağıda adanın ve definenin yerini işaret etmiş olabilir... Ben sizde aranan şeyin bu vesika olduğunu tahmin ediyorum. Bu düşüncenizde ciddi misiniz yoksa... Bu muhakkak evet aynen böyle düşünüyorum. Peki ama babam böyle bir şey bulmuş olsa bizden niye saklasın? O da var ama şimdilik bu fikri bir kenara bırakalım da... Önce nasıl hareket edeceğimize karar verelim. Evet. Herhalde polise gitmeyi düşünmüyorsunuz. Oh hayır hayır lütfen bana bunu teklif etmeyin. Böyle düşündüğünüze ayrıca memnun oldum. Polisin işe karışmasından netice almamayacağı gibi... Başınıza bir sürü taksız işler de açılabilir. Eee... Şimdi ben sizden sizi öğle yemeğine davet etmeme müsaade etmenizi rica ediyorum. O vesika üstünüzde değil değil mi? Hangi vesika? Ee... Şaka ediyorsunuz galiba binbaşı Wilbraham. Öyle bir vesikadan haberim bile yoktu. <gülüyor> Hem öyle bir şeyim yok ki üstümde taşıyayım. Peki peki o halde yemekten sonra sizi evinize kadar götürmeme müsaade etmenizi de isteyeceğim. Ta ki emniyetle evinize kadar girdiğinizden emin olayım. Ve eğer kabul ederseniz dairenizi bir kere de beraber arayalım diyorum Çünkü o planın evinizin bir yerinde olmasından şüphe ediyorum ben Belki onların bulamadığını biz buluruz ne dersiniz? Ama belki babam onu saklamayı uygun bulmamış ya da önem vermemiştir de kendisi ortadan kaldırmıştır Böyle bir ihtimalde var tabi Fakat bunların bir de ters tarafını düşünelim Belki size faydası olur diye imha etmemiştir Belki buluruz Evet ama o kağıtta ne bulunabilir? Gerçekten gizli bir definenin anahtarı mıdır dersiniz? Böyle olması akla daha yakın geliyor. Wright dediğiniz o avukat da böyle söylememiş miydi size? Hadi şimdi bunlara bırakalım da yemeğe gidelim. Hadi kalkın lütfen. İyi düşünün Miss Blake. Dairenize giren çıkan olmadı mı hiç? Hayır... Benden ve ev sahibinin hizmetçisinden başka kimse girmedi Ah durun durun hatırladım Cumartesi günü bir elektrikçi gelmişti hmm. Yatak odamdaki kablonun fazla eskimiş olduğunu kaçak yaptığını söylemişti Oraya girdi ve kabloyu değiştirdi Ve tabi böylelikle yatak odamda uzun müddet kalmış oldu Anlıyorum anlıyorum Şüphelenmekte haklı olduğunu sanıyorum Şu babanızın çekmecesini bana da gösterir misiniz? Getireyim Buyurun. Bakın bomboş Ve sizde başka hiçbir kağıt veya harita yok Olmadığından mi? eminim Çünkü görüyorsunuz benim kira elektrik vesaire Makbuzlarımdan başka hiçbir şey yok bunun içinde hmm. ah, Şuraya bakın Bakın bakın şurada Tahtada ince bir çatlak var Arasından da sarımsı bir şey görünüyor Ben bulacağız demedim mi size İçime dolmuştu Bakın o şey kaydı A gö Aa, göremiyorum Anlaşıldı anlaşıldı Çekmecenin bu tarafı iki kat yapılmış Bir taraftaki tahta çok ince olduğu için dikkat edilmezse belli olmuyor Demek ki bu iki tahtanın arasına saklanmış A Hani bakayım nerede Bir dakika A şu tahtayı çakımın ucuyla aralarsam Çekmeceyi de baş aşağı çevirirsek Ah tamam işte aradığımız kağıt elimize geçti Ah ne zekisiniz Ah Açın bakalım neymiş Yo, Ona el sürmeye hiç hakkım yok o sizindir Ancak siz açıp bakabilirsiniz buyurun Aman ne eski şey Hem de sapsarı olmuş Dikkat etmezsem dağılacak Aa, Üstünde acayip işaretler var Ben bundan bir şey anlamadım ki Buyurun bir de siz bakın Belki bu bilmeceyi çözersiniz Ben anladım Bu Swahili sahillerinden bir yerin haritası Ve biliyorsunuz Swahili Doğu Afrika'dadır Ortada dünyanın en zengin madenleri ve defineleri bulunur. Ah ne harikulade şey. Peki, peki bu işaretler nedir? Ya onlar işaret değil, Swahili yazısı. Ah ne yazık ki onları okuyamayacağız. Ben biraz bilirim, sökmeye çalışayım bakalım neymiş. Şunu cama yapıştırırsak daha iyi okunacak. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Tuhaf olan nedir? Bir şey mi keşfettiniz yoksa? Durun bir kere daha okuyayım. Belki yanlış anlamışımdır. Trn, tün, sonun, zın, Son. Evet Miss Blake, bu sizin gizli defininizin planı. Gizli definen mi? Sahi mi? Hı hı. Yani yani batmış bir yelkenli denizin dibinde yatan altınlar, inciler veya toprağa gömülmüş bir mücevher sandı. <gülüyor> o kadar o kadar romantik bir şey değil hayır. Fakat sonuç pek değişmez. Çünkü bu plan toprağa gömülmüş bir fil dişi stokunun yerini gösteriyor bize. Ah fil dişi stoku mu? Evet. Ee, gerçi oranın av kanununda vurulacak fil sayısı kesinlikle belli edilmiştir Fakat bazı açık gözler gizli fil avcılığı yaparak elde edebildikleri fil dişlerini el altından kaçırarak satarlar Çünkü fil dişi ticareti de elmas veya altın ticareti kadar karlı bir ticarettir Bu define de böyle kaçakçıların sakladığı bir şey olacak Bu plan nasılsa babanızın eline geçmiş Hem de pek yüklü bir define Acaba? Bana inanın mislek Oldukça zengin bir definenin sahibisiniz artık. Acaba bu define o zamandan bu zamana kadar olduğu yerde duruyor mu? Yoksa başkalarının eline mi geçti? O avukat Rayden telaşına bakılırsa bu define kimsenin eline geçmemiş olmalı. Beni dinleyin Miskleek. Biz vakit geçirmeden hemen oraya hareket etmeliyiz. Yani siz, siz bunların çok para edeceğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet Miskleek. Büyük bir servet bu, çok büyük. Ama acaba babam bunu nasıl ele geçirdi? Belki bir aslantı sonucu kendi bulmuştur. Belki sahibi ölürken bunu babanıza vermiştir Belki de saklasın diye vermiştir olamaz mı Belki babanız ona bir iyilik etmiştir O da karşılık olarak bunu ona vermiştir evet, evet. Görüyorsunuz ya akla her türlü ihtimal gelebiliyor Babanızın bunu nasıl ele geçirdiği bizi ilgilendirmez Zaten bugün için geçmişteki gerçeği öğrenmemiz mümkün değil ha, Bir ihtimal daha var Babanızın bunu bir yerde bulduğunu... ...fakat okuyup anlayamadığı için fazla önem vermediğini de tahmin edebiliriz. Bunların hepsi birer ihtimaldir ibaret ama. Bununla beraber gerçekten uzak olmadıkları da muhakkak. E son ileri sürdüğünüz ihtimal pek akla yakın gelmiyor. Çünkü babam bunu bir yerde bulmuş olabilir ama... ...önem vermeseydi böyle çekmecenin gizli bir yerine saklamazdı herhalde. Çok haklısınız. Fakat madem bu bizim elimize geçti... ...biz de onun önemini iyice anladık. O halde yapacağımız şey bu belgeyi değerlendirmektir. Ben bunun burada muhafaza edilmesini doğru bulmuyorum. Rate veya adamları bir kere daha girip burayı arayabilirler. Ya. Ee, bana güvenebilir misiniz Miss Clegg? Elbette güvenirim. Ama bunu üzerinizde taşımak sizin için de tehlikeli olmayacak sizin mı? Hiç merak etmeyin. Ben kolay kırılır cevizlerden değilimdir Miss Clegg. Bunu canıma alayım. Ee, yarın akşam gelip sizi ziyaret edebilir miyim? Bundan ne şekilde faydalanacağımızı konuşur bir hareket planı hazırlarız. Şimdi eve gidip haritalarım üstüne biraz araştırma yapmak istiyorum. Bununla karşılaştırayım da aldınıp aldanmadığımı anlayayım. Akşamları kaçta işten çıkıyorsunuz? E, altı buçukta filan evde olurum. Mükemmel. <gülüyor> Kızılderili toplantısı gibi bir şey olacak bu. Konuşur bir karara vararız. <gülüyor> Sonra da herhalde siz akşam yemeğine götürmeme müsaade edersiniz. Ah. Bu anlaşmayı kutlamak da gerek öyle değil mi? Şimdilik hoşçakalın Miss Krek. Yarın akşam altı buçukta buluşuruz. <gülüyor> Miss Craig yukarıda değil mi? Miss Cleak mi? Miss sokağa çıktı. Sokağa mı çıktı? Peki ben biraz sonra tekrar gelirim. Herhalde biraz sonra dönecektir. <gülüyor> Miss Craig hala dönmedi mi? Hayır efendim. İyi ama bu kaçıncı gelişim sayısını ben de unuttum. Saat yedi geçiyor. Miss ile altı buçukta buluşacaktık. Halbuki kendisi hala meydanlarda yok. <gülüyor> Miss Cleen odasında olmadığından emin misiniz? Giderken bana bir haber bırakmadı mı acaba? Bunları her gelişinizde sordunuz efendim. Hiçbir haber bırakmamıştı. Fakat şimdi... Evet şimdi. Siz binbaşısınız değil mi? Evet. Öyleyse size şimdi bir haber var binbaşım. Hı. Biraz evvel birisi elden bir mektup getirdi. Ama çabuk verin. Buyurun. <Gülüyor> Sayın binbaşı Wilbraham... ...bazı akıl almaz şeyler oldu... Şimdi bunları yazmaya vaktim yok Fakat bu mektubu okur okumaz hemen Beyaz Zambak Köşkü'ne gelip beni bulursanız çok iyi olur Hemen gelin olur mu Saygılarıyla Freda Clegg Allah Allah ne oldu acaba e, edersiniz. Acaba sizde posta pulu bulunur mu Evet var Buyurun Teşekkür ederim e, Buyurun parasını vereyim Teşekkür ederim efendim e, Bu da sizin için Ah çok teşekkür ederim. Size bir hizmette bulmadım ki bahşiş için veriyorsunuz. Akşamdan beri sizi az mı rahatsız ettim? Fakat şu pul öyle makbule geçti ki e, mektup yazmıştım pulum kalmamıştı. Geç kalıp miskleği bekletmeyeyim diye buraya kadar e, acele geldim. Mektup da cebimde kaldı. Şimdi hemen gidip onu atayım. E, Hoşçakalın, hoşça kalın, Her taraf sis sis. ...herkes evine çekilmiş. meslek bu saatte bu boş köşkte ne arıyor acaba? Pencerelerin hiçbirinde ışık yok. Şu evin etrafında dolaşmak iyi olacak. Hayır, hayır. Bu evde kimseler yok. Acaba yanlış mı geldim ben? Yok ama buna da imkan yok. Ah, yanıldım galiba. Arka taraftaki şu pancurun aralığından ışık sızıyor. Demek ki içeride bir kimse veya kimseler var. Şu eve girmenin bir yolunu bulabilsem Ah buldum Şu panjur iyi kapanmamış galiba Camı da acık üstelik İşte bu çok iyi Eğer bu adamlar miskilege uzak kurmuşlarsa Çok acımice davranmışlar diyeceğim Açayım şu panjuru ah, Çok iyi çok da karanlık burası Çakmam nerede benim ah. Ah, Burası mutfakmış Tabi bomboş bir evin mutfağı da bomboş olur Hımm Burası da evin holü. Şu kapılardan birini tecrübe edelim bakalım. Burası da boş bir oda. Hey, kim var orada? Kim var orada? Ay dolur. Bırakmayın. Ne oldu? Lan! Oo, of başım. Arkadaşım Neredeyim ben Oradaki kim Kim var Oh boynum Kim orada bağlı yatan Ses versenize oh, Kafama öyle bir purdular ki Gözlerim iyi görmüyor Kim Miss Clegg O da bağlı Hem de Baykın galiba Miss Clegg Miss Clegg. Işıkta öyle atip ki, Musclay, kendinize gelin Musclay. Ayıldınız mı? Oh. Musclay, ayıldınız mı? Bir yeriniz ağrıyor mu? O oh, başım, o oh. oh, kollar, kollarım da ağrıyor. Oh. Ah, ah, Beni bağlamışlar. Oh, evet, evet bağlıydınız. Kim konuşuyor? Siz kimseniz? Benim ben Musclay tanımadınız mı? Ben Charles, Charles Binbaşı Wilbraham. Binbaşı Wilbraham mı? Siz de mi buradasınız Aha. Sizi de mi bağladılar Ne oluyor acaba neden bizi bağladılar oh, Pek fena bir tuzağa düştüm Lanet olsun hem de körü körüne oh. Acemice davrandım Bana şunu söyler misiniz Miss Clegg oh. Neden buraya geldiniz Beni niye buraya çağırdınız Sizi ben mi çağırdım Elden bir mektup gönderip beni buraya çağıran siz değil misiniz Aman yarabbim ben değil Siz bana mektup yazıp beni buraya çağırdınız Ben gönderdim ha Ben çağırdım ha Evet Mektubunuzu ofise getirdiler Bana buraya gelmemi yazmıştınız ah, Anlıyorum anlıyorum İkimizi de aynı taktikle bu tuzağa düşürdüler Evet ama bundan maksat nedir acaba Şimdi ne olacak yani Maksatları olabilir Bütün istedikleri plana ele geçirmek Geçen gün bizi takip etmiş olmalılar Beni ancak bu suretle ele geçirebilirlerdi zaten Ya plan Onu da ah, Ne yazık ki üstümü oh. aradılar -durun, durun durun bir ses işittim Ne sesi Evet onu da ele geçirdim Teşekkür ederim Bunda yanılmadığımdan zaten emindim Mr. Ray'din sesi Bunda da siz yanılmadınız Miss Clay Fakat göremiyorum Fakat Ray'd right, benim isimlerimden yalnız bir tanesidir Benim bundan başka birçok ismim var Şimdi konumuza gelelim Siz ikiniz benim işlerime burnunuzu sokup Beni rahatsız ettiniz Ben böyle şeylere gelemem Evimi öğrenmiş olmanız bile başlı başına bir suçtur Bir küstahlıktır çünkü ben gizli işlerimi bu evde başarmayı severim. Henüz polise gitmediniz ama buradan kurtulur kurtulmaz benim başımı polisle belaya sokacağınıza hiç şüphem yok. Sizlere hiçbir şekilde güvenemem. Polise bir şey söylemeyeceğinize dair bana söz verebilirsiniz fakat bu yolda verilen sözler pek nadir tutulur. Bu evin bana ne derece faydalı olduğunu bilemezsiniz. Yani anlıyorsunuz ya burası benim temizlik evimdir. Bu eve girilir fakat bir daha çıkılmaz... Çıkmak yalnız bana mahsustur Bu evin eşiğine atlayanın yolu Burada biter Burası çıkışı olmayan bir evdir Pek üzgünüm ama Sizlerin de bu eşiği atladığınızı hatırlatmak isterim Pek elem verici olmakla beraber Sizleri bir daha Gün ışığına çıkarmaktan korktuğum için Hayat yolunuzu burada kapatmak zorundayım Hayır hayır Pek üzgün olduğumu söylemiştim Miss Clegg Yo yo kan dökecek değilim ben ben kandan nefret ederim. Benim metodum çok daha sade. Hem de bildiğime göre fazla acı çektirmez. Heh, <gülüyor> artık gitmem lazım. İkinize de iyi akşamlar efendim. Buraya bakın. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Fakat bu genç adam hiçbir şey yapmadı. Hiçbir günahı yok. Onu serbest bırakmaktan hiçbir zarar gelmez. <gülüyor> Seskesinde. O. Ne yazık ki sırada Burada bağlı Hayır hayır onu demek istemiyorum Tavana bakın tamam. ah, Demek alçak adam bizi böyle öldürecekmiş Bu mahzende fareler gibi Boğulup gideceğiz öyle mi Lanet olsun Küçük çocuklar gibi tuzağa düştüm Lanet olsun Evet, evet bizi boğarak öldürecek Lanet okumanın hiçbir faydası yok yo, yo, Durun bakalım daha ölmedik benim ölmeye hiç niyetim olmadığı gibi... ...sizin ölmenize de katiyen müsaade edemem. Bir kere bağırıp imdat çağırmayı tecrübe edelim. Bakalım gelen olur mu? Hadi ikimiz beraber. Evet. İmdat! İmdat! İmdat! İmdat! i̇mdat! i̇mdat! i̇mdat! Ah, i̇mdat! Ah, oh. Kimsenin duymasına imkan yok. O kadar derindeyiz ki. da ses geçirmez cinsinden olmalı. Adam bunu hesap etmez mi hiç? Sesimizin duyulacağını bilseydi... ...ağızlarımızı tıkamadan bırakır mıydı buradan? Hepsi benim kabahatim Sizi de bu tuzağa ben sürükledim Freda boşuna üzülme Çünkü ben de bunun aksini düşünüyorum Bütün kabahat bende Bırak şimdi böyle münakaşa edeceğimize Buradan kurtulmanın çarelerini araştırmalıyız Vaktimizi boş üzüntülerle israf etmenin hiç manası yok Kendinize güveninizi lütfen kaybetmeyin Sizi bu güç durumdan mutlaka kurtaracağım Bana inanın daha çok vaktimiz var ah. Bakın suyun akışına bakılırsa Sonumuzun gelmesi o kadar yakın değil siz ne harikulade bir insansınız Gerçek hayatta sizin gibi insanların bulunacağını hiç tahmin etmezdim Sizin gibi insanların yalnız romanlarda yaşadığını zannederdim İltipat ediyorsunuz Freda İşte öyle değilim aslında Yok yok hem de çok harikuladesiniz Şimdi bu boş lafları bırakalım Freda Hepinize şu manasız ipleri çözmeye bakalım oh. Ah. Oh. Gayret bir Bidrağım? Kollarınızı yukarıdan aşağı doğru yere sürtün Evet Doğrusu da bu Biraz bileklerime doğru kalktılar Ellerimden birini kurtarabilsem ah, Tamam olur? Tamam işte Bir dakika İşte şimdi tamam Artık şu düğümü dişlerimle çözebilirim Biliyor musun Feda Canavar bize büyük bir iyilik yaptı ne gibi? Elektriği açık bıraktı Karanlıkta olsaydık bunu dünyada başaramayacaktım Allah oh. Ah, tamam Şimdi sizi de çö çözeyim ah. Oh nihayet oh. ikimiz de kurtulduk Size nasıl teşekkür etsem azdır oh, oh Her tarafım uyuşmuş Tabii uyuşur Sizi benden evvel bağlamışlar Kim bilir kaç saattir bağlı kaldınız burada Tam dört saat Gördünüz mü halbuki ben geri daha ancak yarım saat oldu Hadi artık buradan çıkalım Yürüyebilecek misiniz ah, Yürürüm elbette oh. ah, Yürüyemeyeceksiniz koluma girin benim şu merdivenin üst tarafında başka bir kapı var. Onunla da uğraşmayayım. Bu olmasa iyi olurca ama. Olur, değil mi? Gerçi şu. Oh. Suda ayak bileklerimize çıktı. Islandık ama burada kurumanın imkanı yok. Dışarı çıkmak zorundayız. Eyvah! Kapı kilitli. Ama pek sağlam bir kapıya benzemiyor. Bakın bir omuzla işte kendini nasıl koy verecek? İşte oldu? Kapı açıldı ama yukarıda bir kapı daha göründü evet. Hem de pek sağlam bir kapıya benziyor Şimdiye kadar işler yolunda gitti ama şimdiden sonrasını başaramayacağız galiba Durun bakayım bu kapı kilitli olmayabilir Ah, oh, nihayet kurtulduk Bugün çektiğim korkuyu ömrüm boyunca ah. unutamayacağım Sabahlı sevgilim Siz korkak değilsiniz aksine cesur bir insansınız Öyle cesur davrandınız ki Retta sevgilim Sevgili benim Ah şey... ...neler diyorum ben... ...seni seviyorum Freda... ...benimle evlenir misin... ...burası yeri değil bunu sormanın ama... Evet... ...evet sevgili... Benim tatlım eleğim... ...hadi gel bir önce kurtulalım buradan... Her şey istediğim gibi oldu ama... ...fil dişlerinin esrarı olduğu gibi duruyor. Peki ama zaten planı elinizden aldılar. Yo, o kadarını yapamadılar. Bütün meselede gözü kapalı davrandım ama... ...bu işte açık göz oldum. Bugün oturup... ...ona benzeyen fakat daha değişik... ...yani sahte bir plan çizdim. Asıl planı da... ...bir zarfa koyup terzime gönderdim. Pulu da sizin pansiyondaki hizmetçiden aldım. <gülüyor> Beni bayılttıkları zaman... ...üstümden o sahte planı bulup aldılar. <gülüyor> ee, artık onunla oynarlar biraz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun sevgilim Bilmem ne yapacağız Evlenir evlenmez balayı için doğru Afrika'ya gideceğiz oh. Ve gelirken definemizi de beraberimizle getireceğiz Razı mısın buna <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günaydın mı siz ...size teşekkür etmeye geldim. Günaydın Mr. Payne. Buna neden teşekkür ediyorsunuz? <gülüyor> Çünkü güzel bir hikaye yazdınız. Biz de onu başarıyla sahneye koyduk. O çok memnun oldum. Demek başarıldı. <gülüyor> evet. Bu arada çöpçatanlık da yapmış olduk. Binbaşı ile Freda bugünlerde evleniyorlar. İki damla heyecan aramak için... ...bize başvuran iki maceraseveri birleştirmiş olduk. İkisi de yalnızlıktan kurtuldular. Hem bunda sizin payınız çok büyük tabii... Eh, ileride bize daha orijinal konular hazırlayacağınızı ümit ediyorum O bunu yapamam Stilimi değiştireceğimi zannetmiyorum Çünkü okuyucunun ruh halini iyi bildiğimi zannediyorum Okuyucu bunun gibi mahzende yükselen sular, zehirli gazlar, ipler filan gibi şeyler okumaktan hoşlanıyor Daha kitabın başında aşırı bir heyecan duyacağını bilmek Sonra da baş aşağı maceranın içine dalmak onları çok heyecanlandırıyor. <gülüyor> Okuyucu daima eskiye bağlı kalmaktan hoşlanır ...kıpkı eski ve değerli eşyasını tamir ederek kullanmayı... ...yeni moda eşyaya tercih ettiği gibi. Haklısınız galiba. Halkın hoşlandığı şeyleri sizin benden iyi bildiğiniz <gülüyor> muhakkak. E, peki size borcumuz ne kadar artıyor hmm, acaba? Şuraya yazmıştım. Pek fazla bir şey değil. Kıza saldıran iki zenci pek fazla ücret istemedi. Mr. Ray oynayan aktöre ise beş İngiliz lirası verilecek. Ee, Mrs. Oliver bu genç aktöre işi ciddi sanıp polise filan gidip de başımızı derde sokmasın Yok yok yok hiç eline böyle bir fırsat verir miyim ona işin bir şakadan ibaret olduğunu söyledim Ve polislik bir işimiz olmadığında ilave ettim Peki ya Bodrum konuşması Aa Bodrum konuşmasını burada teybe aldım ona evi görmek ve tanımak fırsatını vermedim <gülüyor> İyi ki şu beyaz bak köşkünü almışım öyle işime yarıyor ki <gülüyor> Evet öyle görünüyor size parasını ödemiş olmalı Ne diyorsunuz hem de nasıl ödedi Zaten onu pek ucuzda satın almıştım. Tam on bir sahne oldu ve bana bir hayli para kazandırdı. az daha cani unutuyordum. Beş yılında ona derlecek. Cani kim Yukarı kattan suyu döken çocuk. Aha, evet. Aklımdayken şunu da sorayım. O Afrika haritasını neden ele geçirdiniz kuzum? Herhalde İngiltere müzesinden kopya etmişsinizdir <gülüyor> ha? Hayır, hayır. Şimdi böyle belgeler temin eden bir olar kuruldu. Onu böyle bir biradan sağladım. Ortaya ne yeni meslekler çıktı değil mi? Mesela şu benim kurduğum ve yürüttüğüm iş Mesela şu söylediğiniz bir onun işi Mesela benim işim <gülüyor> e, Yalnız bir şeye üzülüyorum Yeni evliler Afrika'ya giderlerse verilen planda gösterilen yeri bulamayacaklar için hayal kırıklığına uğrayacaklar Bu da balaylarının tadını kaçıracak Eee insan dünyada her isteğine erişemez misiniz var. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Balayları yanlarına kar kalsın bu onlara yeter sanırım. Freda sevgilim ayın kaçı bugün? On altısı. On altısı aman yarabbi. Ne oldu sevgili? Hiç hiç sadece Can adında birini hatırladım da. Kim bu Can Tanımıyorum. Çok hoşsun Charlie Hem adamı tanımıyor hem adını biliyorsun Sonra da onu hatırlıyorsun Bu nasıl oluyor peki <gülüyor> Bak nasıl oluyor anlatayım sana Bir iş için bana bu John'un adresini vermişlerdi Seni o iki zincirin elinden kurtardığım gün onu aramaya çıkmıştım Olayların akışı bizi Doğu Afrika'ya kadar getirdi John tamamen aklından çıkmıştı Adam kim bilir beni ne kadar beklemiştir Ama yurda dönünce o mutluluk dağıttığını iddia eden büroya uğrayıp paramı geri istemeliyim ben çünkü bana hiçbir hizmette bulunmadılar. Zaten fırsat da kalmamıştı ama... ...işin doğrusuna bakılırsa... ...pazarlığı bozan asıl ben oldum. Adamın da büronun da hiçbir kabahati yok. Eğer John'u bulsaydım... ...o zaman da seninle karşılaşmayacaktım. Hem de adam belki... ...bana bundan daha heyecanlı ve mutlu... <gülüyor> ...evet mutlu bir sonuç hazırlayamazdı. Demek ki onlar aldıkları parayı... ...dolayısıyla hak etmiş oldular. Eee helal olsun... Öyle gazete ilanlarına kapılıp bir sürü parayı sokağa atmak için insanın deli olması lazım. Param havaya gitti. Bana hiçbir hizmette de bulunmadılar. Önüme Mr. Ray ile başlayacak böyle bir maceranın getireceği dehşetli sonucu bilseydim ...biraz heyecan aramak için onlara başvurur muydum? Ama ne olursa olsun bu macera dolayısıyla seni tanımış oldum. Karşıma senin yerine bir başkası da çıkabilirdi. Ah şimdi ne kadar mesudum. Büroya ödediğim para helal olsun. Bu şansı belki de o para getirdi bana Charlie Evet sevgilim Konuşurken birden sustun Ne düşünüyorsun sevgilim Şey ne düşünebilirim Ben bilemem ki Ben biliyorum sevgili Freda Seni mesut etmenin yollarını düşünüyorum Ah benim Mert sevgilim Seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum Radyo tiyatrosu sona erdi Mutluluklar Evi Yazan Agatha Christie Çeviren ve radyoya uygulayan Nihal Akkaya Mikrofona koyan Metin Serezli Efekt Saadettin Kadıoğlu Oynayanlar Sekreter Oya Aydınat, Binbaşı Charles Wilbraham Metin Serezli Parker Pine Kani Kıpçak Madlendo Sara Gül Gül Gün. Freda Tijenpar Mr. Reid Kemal Bekir, Mrs. Oliver Şükriye Atav, Hizmetçi Sevil Uluyol.